Thank mm -hmm. you. Nubal! Herkese tekrar merhaba. Açık Radyo burası veya Açık Radyo'da programı devam ediyor. Nurikaya stüdyomuzda karanlık işler konuşacağız. <gülüyor> Kendisiyle hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, babo ses kaydı da e, var elimizde. Bu Böyle sözleri çok seviyoruz. İtiraf edelim başından. <gülüyor> e, karanlık işlerin e, mekanında kaydedilmiş sesler eşliğinde... E, Karanlıkta yemek ve genel olarak aslında karanlıkta, e, karanlık işleri e, konuşuyor olacağız. Galata'da Serdar Ekrem'deydiniz, bizimle komşumuzdunuz uzunca bir süredir. Şimdi yer değişti galiba değil mi? Evet, dördüncü Levent'teyiz artık. Her şey yolunda mı yine de dördüncü Levent'te? Evet, evet. Çok da. daha geniş, çok daha oyunu olan bir yere geçtik. Öyle mi? Hah. Ben hep böyle kötü hikayeler düşündüm. işte emlak fiyatları, şu bu. O da vardı da hani avantajının da olması çok sevindirici. E, orada da, e, dönüşüyor. Galata'da yaşadığımız dönüşüm. Evet. Orada da bir dönüşüm söz konusu. E, umarız bir süre daha e, bulunduğumuz yer e, durumunu korur. Başından başlayalım mı? Evet Kaanlıkta hatta işlere. parçadan başlayalım istersen önce. Parça Oğlum. bilgisiyle başlayalım. Evet evet. E, Devrim Kavalli seslendirdi. Hı -hı. E, Gomidas derlemesini. Nubar Nubar. E, vokallerde ise Hayk Tavitian, Yaşar Kurt, Artur Badasaryan ve Hı -hı. E, Sayat Bedikyan vardı. Hı -hı. Evet. Bu parça sanırım iki yıl öncesine ait. Ne zamandı kaydı? Ee, yani özel bir 21, gündemiydi. 21 Ekim'de yanılmıyorsam hı hı. bir Gomidas anma programındaki her yıl yapıyoruz. Hı hı. Evet güzel başlangıç oldu. Evet neler oluyor karanlıkta işlerde peki? Nasıl başladınız? Şimdi çok biliyorum geniş bir fikriyat ama en azından neler yapıldı bugüne kadar ve neler yapılması hedeflenmekte bunu konuşsak iyi olur. Şimdi tabi e, bu kadar çok karanlık işlerin döndüğü bir coğrafyada, herkesin birbirini karanlık işte suçladığı bir coğrafyada e, biz gerçekten karanlık iş yapıyoruz. E, zifiri karanta bir mekan düşünsün misafirlerimiz. E, neresi olduğunu gö asla görmediniz, görmeyeceğiniz iç mekanı, çalışanını görmeyeceğiniz, müzisyenlerini görmeyeceğiniz bir mekana giriyorsunuz ve e, orada zifiri karanta dört gözle görmeye başlıyorsunuz. Aslında yaptığımız şey bu. Eğer görmekten vazgeçersiniz belli bir süre size aslında gördüğünüz için kullanmadığınız diğer dört duyunuzu yoğun kullanma için bir kapı aralıyoruz. Hı -hı. Bu kapıdan ne kadar geçeceğiniz tamamen sizin içsel bir yolculuğunuz. Hep söylediğim bir şey var aslında görmek insanı körleştiriyor. Gören insanı körleştiriyor. Gördüğümüz için yeterince tadı almıyoruz, yeterince duymuyoruz, koklamıyoruz, dokunmuyoruz. Ee, görme kaybı yaşadığınızda dönüşmeye başlıyorsunuz. Aslında daha önceden gelen e, diğer duyulardan gelen dataları bilgileri dinlemeye başlıyorsunuz karantin çünkü hı hı. başka şansınız yok. İnsan doğası gereği algılamak zorunda. Bulunduğu her yeri algılamak zorunda. Hı hı. Ee, görme kaybınız olduğunda bu kez e, kokular, sesler, e, dokunuşlar e, anlam kazanıyor. Hı hı. Dün de girmeden önce bahsettim az önce biraz konuşma fırsatımız oldu duyuların. Beşine birden odaklanmaya çalışmak Zaten pek mümkün değil ki siz bu konuda Bizden daha hakimsez mesele öyle görünüyor Akademiden hatırlıyorum ben de bir hocamız vardı Ve okula girdiğimiz zaman Kaç adım atacağımızdan zaten o kadar eminiz ki Gözlerinizi kapatsanız da o yedi basamağa ineceksiniz ve işte hangi bölümdeyseniz Oraya doğru gideceksiniz bunu biliyorsunuz ve Gerçekten başka bir duyuya ihtiyacınız yok Derdi o yüzden sizin bu Az önce konuştuğumuz bütün meselelerle birlikte Bahsettikleriniz çok anlamlı geliyor yani Duyular üzerine olması sadece aslında Bir görme engelliğinin gözünden ya da görebilen bir bireyin gözünden değil yapmaya çalıştığınız şey. Evet bu ayrımı da belki konuşabiliriz evet, aslında. Evet. Bu konuda bir e, ön yargı. Zaten ön yargı bizim asıl üzerine gitmeye çalıştığımız mesele o. Fakat e, genel olarak insanlar e, zifiri karanlığa girmeyi görme engellerle empati zannediyor. Hı hı. E, bu çok yanlış bir algı. Hı hı. Çünkü e, zifiri karanlık e, algısı ancak ışık kavramını, ışığı bilen birisi için anlamlı. Eğer ışık algınız yoksa sizin, karanlık algınız da yoktur. Bu gören kişilerin ürettiği bir kavram ve bir görme engelliyle empati de karanlığa girerek yapılacak kadar kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum hı hı. ayrıca. Eğer siz duyularınızı fark ederseniz, bunu algılarsınız, elbette ki bir görme engelliye de bir başka gözle bakabilirsiniz ama bu sizin tamamen içsel bir yolculuğunuz. Meselemiz duyular ve bizim meselemiz aslında görmenin yaptığı bir takım yan etkiler var. Ne mesela? ön önyargı. Önyargı. önyargı. Görmek ön yargılı kılıyor. Eğer ben e, şu an size papyonla buraya gelmiş olsaydım, e, ben, bir, hemen bir örnek vereyim. Mesela minibüse bindiğim zaman, e, deri montumla gir, e, bindiğinde arkadaki kişi birader parayı uzatırmasın diyor. Papyonla gittiğim gi gi gi gi zaman e, beyefendi parayı uzatır mız? O kadar endişeyle söylüyor ki değişen hiçbir şey yok. Görmek bizi ön yargılı kılıyor. Aslında insan beyninin e, ön yargiye meyilli olmasından kaynaklı bir şey bu. Bir takım referanslar alıyoruz görüntülerden hı. ve e, bu bizi ön yargılı kılıyor. Ve yani tek referansmış gibi davranılıyor. Bu hı hı. da yaratıcılığın da önünde aslında. Büyük bir ket diyemem. Onu da kendi vardır illaki bir verimi. Ee, ama başka türlü duymaya da düşünmeye başlasak belki daha yaratıcı işler çıkarırız. Tek de en baskın sanırım. En baskın. Biz mesela hemen şey yanımsadım. Ee, geçen yıl İtalyan Lisesi, Galilei Galileo İtalyan Lisesi'nde ilginç bir program yaptık. Ee, çok orada açık görüştü ee, eğitimcileri var. Hı hı. Ee, üç ayrı sınıfı, birinci sınıfı. İlk derslerini e, kararttığımız spor salonunda yaptık. Gençleri karanlığa aldık ve birbirlerini görmeden her bir genç kendini tanıttı ve nasıl bir sıra arkadaşı istediğini söyledi. Mesela bir tanesi dedi ki kopya çeksin ben tembel birisin bana yardım eder. İşte bir diğeri dedi ki işte yemeği sevsin bir diğeri şunu söyledi. de görmediler birbirlerini giysileriyle yüzleriyle fizikleriyle değerlendirmediler e, ve sonra e, serbest bir zaman bıraktık. Sıra arkadaşlarını karşılıklı olarak görmeden seçtiler. Ve sonra karantaki sıralara alıp oturttuk. Elif İdiz Hanım eğitmenimiz orada e, görmek üzerine <gülüyor> ve seçim üzerine ve, seç, ve ön yargı üzerine bir ders yaptık. Hayat hep bir seçim. Seçimlerde hep görmek ve dolayısıyla ön yargı hep ön planda. Biraz körleşmeye hepimizin ihtiyacı var dedi gençler. Yani. Seçimlerinizi yaparken... E, biraz görmemeye çalışın. Ee, şans tanıyın karşınızdaki kişiye. Başka şeylere kulak kabartın. Evet. Peki e, karanlık işlerin mekanında nasıl uygulamalar oluyor? Neler yapılıyor? İsterseniz onu konuşalım. E, neyin içine gidiyor? E, katılımcılar. E, mesela az evvel kendileriyle baş başa kaldıkları, muhasebede e, olduklarını söylediniz. Nasıl bir kurgunuz var. Yemek galiba en popüler olanı. Karanlıkta yemek olarak biliniyor. İşte tatları başka türlü duymak ki birazdan seslerde duyacağız. Ee, ama siz genel olarak e, nasıl bir mekan ve me mekan içinde ne tür etkinlikler e, tasarlıyorsunuz bu fikriyatı, fiiliyata dönüştürmek için? Şimdi biz zifiri karanlıkta e, toplu sünnet tarih hemen birçok şeyi karanlıkta yapıyoruz. <gülüyor> E, yemek bu faaliyetler içinde en eğlencelisi ve en aktif olanı. Toplu sünnet yapıyor musunuz? E, toplu sünnet hariç dedim. Hariç. çok oldu. kolay. Onu, onu yani. aydınlıkta mı yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tekniği çok kolay. Böylece çocuk da şey olmuyor. Ee, <gülüyor> doktor korkusu olmuyor. Kesilme korkusu olmuyor. Görmediği için o refleksleri çalışmıyor. Ee, peki şey doktor görmüyor Beyaz mu? Beyaz önlük sendromu. Evet. <gülüyor> Şimdi doktor görmüyor mu? daha? Aslında e, görmeyen birçok doktor e, bu operasyonu yapıyor zaten. E, sünnetçi diyelim doktor demeyelim Hı. onlara. E, gündelik Hı. hayatta bunu yapıyor. E, Karanlıkta özel gözlüklerle e, doktorların görme imkanı oluyor tabii. Çok Şimdi... <gülüyor> Neyse devam edelim. Karanlıkta birçok şey yapıyoruz ama en eğlencelisi ve en yoğun olanı yemektir. Yemekte tüm duyularınız çok yoğun çalışıyor. Diğerlerin hemen hepsinde aynı duyuların yoğun çalıştığını söyleyemem. Hı hı. Yemek haftada biz üç gün çarşamba, cuma, cumartesi günleri yapıyoruz. Çarşamba 45'lik Türkçe pop var. Cuma, cumartesi daha günümüze yakın müzikler. Hı hı. E, tabii bunların hepsi canlı müzik ve akustik hı hı. mikrofon kullanmıyoruz. Hımm. Evet, Rezervasyon yapıyorsunuz. Ee, size detayları içeren bir maili oluyoruz ve diyoruz ki yemek istemediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin ya da yazın bize. Hı hı. Ee, ona dikkat ederiz. İstemediğiniz bir şeyi servis yapmaz. Ancak ne servis yaptığımızı gecenin sonunda size açıklarız. Hı hı. Buradaki fikir şu: Biz size tabakta eğer rosto var dersek rosto yemiş olursunuz. Biz size tabakta ne olduğunu söylemezsek önce kokluyorsunuz hatta neredeyse burnunuzu değecek yeme. Ee, sonra bir başka tad alıyorsunuz. Duyularınız, algılarınız açılıyor. Ne olduğunu bilmesiniz da. Aslında burada tam yeri var ee, şeyi dinleyelim. Lütfen. Ee, evet. evet. Bir misafirimiz yemek yemeğin sonunda fotoğraflarını dışarıda verdik yediği yemeklerin. Bakın ne demişti. Yemekler olağanüstüydü. Yalnız inanılmaz keyifle yedim kimyonlu dana tavukmuş. <gülüyor> Bence kesinlikle bize yanlış anlamışmışız gibi olsun diye tavuk <gülüyor> yazdıklarına inanıyorum. Kesinlikle damaydı. Levrek mi? Artık davak, davak, Ay davak, Tamam o biberiyeymiş. İnancı sıfıra indi. Biberiyeymiş bak o yediğimiz. Ama kimyon vardı yani ondan en azından eminim. <gülüyor> Soğan var, da vardı ondan da eminim. Büyük muhasebeler değil mi sonunda? Evet, evet. Yani e, yeni bir serüven. Tekrar her şeyi inşa ediyorsunuz. Hı hı. E, algılarınız açılıyor. E, yemek için mekanı geldiğinizdeki programlarımız 8'de başlıyor. Hı hı. Cep telefonu çakmak, saat gibi e, tüm ışık saçma ihtimali olan e, objeler alınıyor. Telefonda dahil yani. herhalde. Tabii telefon zaten o... En başta. O ayrılma sahnesi çok şey evet. e, trajik oluyor. <gülüyor> e, sonra... Alayanlar oluyor sanıyorum <gülüyor> orada. Sonra gruplar halinde sizi içeriye alıyoruz. Ee, karanlığa girdiğiniz anda karanlık görme engelli e, teşrifatçınızla, garsonunuzla tanışıyorsunuz. Hı hı. Onu hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Niye görme engelli altını çizdim. Hı. Çünkü e, kimse gözlük takmıyor içeride. Gece görüşü Ge görüş, özel gözlük e, takmıyor sizi kimse görmüyor hı hı. E, garsonunuzla tanışıyorsunuz onun ardından masanıza geçiyorsunuz masaya belli bir süre dokunmamanız lazım tüm misafirler e, oturduktan sonra artık program başlıyor çok kısa bir sürede içinde neyin nerede olduğunu öğreniyorsunuz e, Derler diye annelerimiz aldığın şeyi aldığın yere bırak e, odan tertipli olsun Bizim için de geçerlidir. Sanki bizim için söylenmiş gibi aldığınız şeyi masanın üzerinden tekrar aldığınız yere bırakmanız kaydıyla çok rahat bir programa adapte oluyorsunuz. Başlangıçta bir 10 dakika e, bunun e, bir süre sonra gözünüzün alışacağının ya da ışığın açılacağı hissini korurken... Bir süre sonra artık bünyeniz bunun öyle olmayacağını fark ettiğinde dönüşmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman demin altını çizdiğimiz duyulara kapılar ar aralanmaya başlıyor ve e, sesleri, kokuları, e, dokunuşları duymaya fark etmeye başlıyorsunuz. Ve hı hı. işte o zaman dört gözle görmeye başlıyorsunuz. Yemek yiyorsunuz sırayla dört tabak yemek geliyor. Canlı müzik var. Hiç tanımadığınız bir müzisyenle el ele şarkı söyleyebiliyorsunuz. Müzisyenimiz sadece geçerken omuzunuza dokunuyor. ve Büyük bir heyecanla elini tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki arkamdan keman geçti. Hı hı. Çünkü müzisyenler sürekli hareket halinde. Mikrofon kullanmıyoruz çünkü bir hoparlörden sabit bir ses gelsin istemiyoruz. Biz hı hı. size zifiri karanlıkta yemek yerken tecrübeler yaşatıyoruz. Hı. Kişiselleşmiş tecrübeler yaşatıyoruz. Herkes müzik dinliyor ama e, İksel Bey belki de omuzunuza dokunan o elin, o fi, müziğin crescendosunda o müziği sizin için söylediğini hissediyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla iki buçuk saat süren bu programın içinde e, dans ediyorsunuz. Birçok şey var. Çok mizahi programlarımız. Çok eğlenceli. Şarkılar söylüyorsunuz. Detona olma kaygısı yaşamadan şarkılar söylüyorsunuz ve sonunda programın sonunda geldiğiniz gibi yine karanlıkta mekandan ayrılıyorsunuz. Hı hı. Mekanı görmüyorsunuz. Çalışanları görmüyorsunuz. Hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Büyük bir merak. Mesela Oğuzhan Bizim garson arkadaşımızdan bir tanesidir. Büyük bir meraka kapılıyor misafirlerimiz. Oğuzhan Bey nasıl? Acaba saçları var mı? Acaba göbeği var mı? Bir hanım şunu söylemişti. Dünyanın neresinde şarabınızı döken garson sizin kulağınıza araya fısıldayabilir? İlginçmiş. <gülüyor> Güzelmiş. Peki merak ettiğim bir şey var. Şimdi <gülüyor> Önyargılarla ilgili olduğunu konuştuk zaten konuşuyoruz ama bir taraftan da korkularla ilgili aslında yani karanlıktan korkan bir bireyle karşılaştınız mı acaba? E, çok oluyor e, bırakın karşılaşmayın mesela şey yıllar önce şey yanımsıyorum gece yarısına yakın bir telefon geldi e, karanlık işler diye telefonu açtım e, kocam seyahate çıktı size geliyorum dedi. <gülüyor> Anımefendi yanlış anlınız karanlık işler derken biz karantaya yemek tiyatro konser evet evet dedi doğru aradım dedi. Ee, ...kocanızla ne alakamız olabilir dedim... Ee, ...yıllardır dedi... E, ...gelmek istiyorum... ...eşimi bir türlü ikna edemedim... ...ne işimiz orada var... Işıkları söndürüp evde yiyelim... ...dedi ve e, her zaman beni reddetti... ...çünkü karanlıktan korkuyor o... ...şimdi çocukluk arkadaşımı ikna ettim... ...onunla size geleceğim... Çok ...demişti... Ee, ...insanlar karanlıktan korkuyorlar... Ee, ...ve zaman alıyor... Bu süreci aşmaları. Panik atağı olanlar zaman zaman bize geliyor ve birçok panik atak örneğinde e, bu korkularını karanlıkta açtılar Öyle mi? Ben de hani önlem şeyiyle zihniyetiyle düşündüm. Direkt bir önlem musunuz diye ama. E, bunu bize önceden söylerseniz e, bu konuda e, eğitimli e, arkadaşlarımız size eşlik ediyor. Evet. E, özel eğitim almış arkadaşlarımız. E, bazen misafirimizi direkt salona almıyoruz. Önce bir program başlatıyoruz. Müzik başlıyor. İleriden bir keman sesi geliyor. Belki onun sevdiği parçayı öğreniyoruz ya da daha önceden Hı. onu çalıyoruz. Ee, evet. Karanlıkta bir e, tanımadığınız bir kişinin elini tutuyorsunuz. Garsonumuz size bazı güzel sözler söylüyor ve yavaş yavaş adım atıyorsunuz ve adım adım aslında korktuğunuz şeyin bir anda size dönüşmesini görüyorsunuz. Evet. Çok ya... kişisel bir şey teykeniz. aslında lafını kestim ama müthiş kişisel bir hareket. Bir yandan da anlatması gerçekten çok zor yani dile dökmesi tüm karşılaşılacak şeylerle nasıl diyeyim o deneyimi tasvir etmek uzun uzun gerçekten ee, zam zaman alır diye düşünüyorum ama çok da zamanımız yok. Ee, Nurika ile beraberiz bize en popüler etkinin yemek olduğunu söyledik ama bunun hı hı. ötesi de var ötesi değil yani yanı sıra olan şeyler de var ee, konuşsak iyi olur. Hay hay, biz e, toplumsal bellek üzerine programlar yapıyoruz. 12 Eylül'de işkence geçirenler gelip e, o dönemde yaşadığı şeyleri bizimle paylaşıyorlar karanlıkta. 6, 7 Eylül 1955'te ne oldu? O Hı -hı. gecenin e, tanıkları Hı -hı. hala e, var. E, onlar geliyorlar, yaşananları e, bizimle paylaşıyorlar. Burada hep ses kayıtları var, değil mi? Bu. Hemen, um var. Hı -hı. hemen Çok um güzel bir konum şey var, hemen bir konum var. Bir, tabii bir arşiv değerleniyor aynı zamanda. Hı hı. Ee, Dünya Ana Dil gününde her yıl 21 Şubat'ta e, kaybolmakta olan dilleri konuk ediyoruz. Ladino'yu konuk ettik. Süryanice'yi geçen yıl konuk ettik. O, bu arada 8 Mart'ta tekrar Süryanice programımız var. Zifiri karanlıkta. Hı hı. Ee, Sturma trajedisi evet. 24 Şubat'ta ee, bu coğrafyada yaşayan insanların e, bilmesi gereken gerçekten çok hazin bir olaydır. Şutruma trajedisini biz her yıl 24 Şubat'ta bir anma programında e, anımsıyoruz. Bilinmeyen tarih. Bilinmeyen, bilinmeyen e, yanlış bilinen saklanan yani. e, ya da Manipüle saklanan edilen. mesela 4 Nisan gibi e, 4 Nisan e, Duluplar denizaltı kazası gibi keza o da öyle bir anma programı 4 Nisan'da olacak. Hı hı hı. E, biz Trakya olayları gibi 34 Trakya olayları gibi yakın tarihimizin aslında üzeri örtülü meselelerini karanlıkta görünür kılıyoruz. Evet mesela şuturma olayının temsil yani şuturma olayı için olan hatırlıyorum. Orada yine müzik de vardı. Işin içine. Yani böyle şey nasıl diyeyim ajitatif ya da çok didaktik de yine Aa, yok, yok. Be, benzer bir şeydi e, kurulumda. Ee, Okan Yaşarlar e, özgün bir müzik yapmıştı. Evet. Söruhan ses sistemi içinde o geminin batma anlarını e, hı hı. denizin, hırçın denizin içinde Söruhan sesin içinde yaşarken hı hı. E, Sumru Ağır yürüyen de e, müziğiyle o gece inanılmaz bir programdı. Biz e, 24 Şubat'ta bu yıl tekrar edeceğiz programı. Öyle mi? Evet. Çok güzel. E, bizim çok özel programlarımızdan bir tanesi Gomidas'tır. Her yıl e, Gomidas'ın doğum ya da ölüm yıl dönümünde anma programı yapıyoruz. Çok sayıda müziyenin gönüllü desteğiyle e, bu coğrafyadaki insanların Gomidas'ın ...yaşadığı trajik hayatı ve onun müziklerini bilmesi lazım. Konservatuarlar hala gomidası bilmiyor. Evet. Hala öğretmiyor. Ama bizim en özel programımız mekteptir. Hı. Belli yaştaki erkek dinleyicilerin belki yüzünde bir tebessüm belirdi. Mektep genel Hı. ev demek... İstanbul'daki iki tane resmi genel ev, Karaköy genel evidir, Galata'dadır. Hı hı. Biz e, mektep programında, mektep evet, evet <gülüyor> milli olmaktı. E, 13. yüzyıldan günümüze Galata'daki ve İstanbul'daki fuoshun geçmişini, bugünü dilediğimiz bu programın içinde aynı zamanda genel evde çalışan bir hanım var, e, genel evde çalışmaya giden sürecini ve o dünyanın içini. Bizimle paylaşıyor. Kadın Eksen'li bir program Mektep. Hı hı. Düzenli olarak yaptığımız bir program. İnsanları fuş konusunda düşünmeye iten bir program. Özellikle bunun altını çiziyorum. Biz birçok program yapıyoruz. İnsanları görmek istemedikleri meseleleri görür kılıyoruz zifiri karanlıkta. Çünkü karanlık daha az yargılı kılıyor. Sizin bir konuya mesafeniz varsa görsel şeyler olmayınca refleksiniz çalışmıyor. Hı hı. Bu leke olup dinliyorsunuz. Kimin konuştuğu değil, ne söylediği daha çok önem kazanıyor. Doğru, Hı -hı. evet. Evet, Nurika'ya bizlerle beraber karanlıkta işleri e, konuşuyoruz. Bu arada az evvel arşiv sorusu vardı. Bu kısmını da değerlendirmek önemli. Yani karanlıkta işlerin e, daha belki ortaya da uzun e, vadede kurtarmaya çalıştığı bir de böyle bir büyük bir e, birikim de söz konusu değil mi? Ses kaydı dedik e, az evvel. Kısaca belki onun notunu ...da düşebiliriz bu noktada. Müthiş kayıtlar alıyoruz. Ee, yaptığımız konulardan kaynaklı... ...bazen çok özel misafirler gelip konuşuyorlar. Ee, Leyla Erbil gelmiş mesela... ...eşerken. <gülüyor> evet Leyla abi geldi... ...Selim ileri geldi. Tabi onların... ...programları aydınlıkta yapılmıştı... Ee, <gülüyor> Görme engelliler için biz kitap kaydediyoruz ve bu kitapları dinleyen görme engelliler her ay e, kitabını dinlediği yazarla e, buluşuyor. Leyla Erbil e, bu kapsamda e, bizimle birlikteydi büyük bir heyecanla. Evet o da güzel ee, bir anmış gerçekten. Evet. evet ve işte geriye böyle bir yani kütüphane hatta bir müze fikri var ki. Ee, Olursa ya... İleride bir Türkiye'de biz görme engellilik meselesini daha arka planda tutuyoruz. Hı hı. Ama bizim yapmaya çalıştığımız uzun vadede bir müze hayalimiz var. Hı hı. Türkiye'de ve dünya, dünyadaki görme engellilerin meselelerini bir, biz derliyoruz. Çok önemli hayat öyküleri var. Türkiye'de hı hı. yaşamış, artık hayatta olan olmayan. Hı hı. Bunları derliyoruz. Günün birinde özellikle engelsizleri hedefleyen, ...bir ilham kaynağı olarak bir müze, Türkiye'deki körlerin sürecini anlatan bir müze hayalimiz var. Aslında şu an yaptığımız karanlık işlerde bu müzenin bir parçası olacak o zaman ki evet. müze kendi içinde kendini döndürebilsin diye. Evet, Hı -hı. çok güzel. Ellerinize sağlık. Evet, <gülüyor> Lütfen bizi haberdar edin demek isterim ben, bütün ee... etkinliklerden. Bir şunu söyleyebilirim. Aslında edebiyatı çok konuşmadık. Biz e, Zifri edebiyat programları da yapıyoruz. Hı. Virginia Woolf gibi, Bukowski gibi, Edgar Allan Poe gibi. Hı hı. E, okulları özellikle yoğun olarak giriyorlar. E, önümüzdeki günlerde e, Sevgililer Günü var 14 Şubat'ta. Hı hı. 14 Şubat'ta e, biz e, Zifri bir program yapıyoruz. Her yıl olduğumuz gibi. Hı hı. Çiftlerin katıldığı... E, ...herhalde e, bu coğrafyada olan en romantik e, Sevgililer Günü programı Doğrudur. bizde olacak. Doğrudur. Peki, e, dediğin, eserinde dediği gibi takipte e, olmak ümidiyle... ...çok yoğun bu programın neresinden e, biçimine dahil olabilsek... ...herkes için kardır e, diye düşünüyoruz. Nurikaya çok teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler. Ve aslında e, bize ulaştırdığınız ses kaydından bir parça daha seçmiştik bu sefer artı tunç boyacığımızda hepimizin evet, de çok sevdiğimiz artı tunç boyacının de bulunduğu bir geceden. Gobi Das programından. Yani. Gobi Das programından. Hı -hı. Harika. <Sessizlik> Uh -huh. at <laughs> İzlediğiniz